19. Cüz Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya, dediler. Ant olsun, onlar... Kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde Ellerini ısırıp şöyle diyecektir. Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim. Kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedin. Biz işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'ı senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki, buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle, daha kötü. Tuttukları yol itibariyle daha sapıktılar. Andolsun biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin dedik. Nihayet o kavmi yerledettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit su da boğdu. Onları insanlara bir ibret yaptık. Ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için Hepsini kırıp geçirdik. Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır. Görüyorlardı fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık, neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra... Biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu, istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Ant biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler. Dileseydik, her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse Kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'anla büyük bir mücadele ver. O birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerinin ki tuzlu ve acı olan iki denizi salı verip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O sudan bir insan yaratıp, ondan Soy, sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci, ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşılık, sizden diriyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasından başka, herhangi bir ücret istemiyorum. Sen, o ölümsüz ve daima diri olana, Allah'a tevekkül et. Onu, her türlü övgüyle yücelterek, tesbih et. Kullarının günahlarından, hakkıyla haberdar olarak, o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde, altı evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara, Rahman'ı secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? derler. Ve bu onların nefretini arttırır. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, selam der, geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir, Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten O'nun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan, ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız, boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Suresi. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-sin-mim Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Ey Muhammed! Mü'min olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Rahman'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Fakat alaya da geldikleri şeylerin haberleri, başlarına gelecek. Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar. Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya zalimler topluluğuna Firavun'un kavmine git. Başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı? diye seslenmişti. Musa şöyle dedi. Ey Rabbim! Muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır. Akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver. Ve onu bana yardımcıya. Bir de Onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki, hayır, korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin. Şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını, ...bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Seni biz... ...küçük bir çocuk olarak... ...alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün... ...nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken... ...sen o yaptığın işi yaptın. Adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi. Ben onu... ...o vakit... ...kendimi kaybetmiş bir haldeyken... İstemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kaktığın bu nimet gerçekte yollarını köleleştirmenin neticesidir. Firavun alemlerin Rabbi de nedir? dedi. Musa o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi. Musa o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun bu size gönderilen peygamberiniz ''Şüphesiz delidir.'' dedi. Musa, ''O doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir.'' ''Eğer düşünüyorsanız bu böyledir.'' dedi. Firavun, ''Eğer benden başka bir ilah edinirsen and seni zindana atılanlardan ederim.'' Musa, ''Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?'' dedi. Firavun doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı bir de ne görsünler. Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı bir de ne görsünler. Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi. ''Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız.'' dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a ''Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı?'' dediler. Firavun ''Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız.'' dedi. Musa onlara ''Hadi ortaya atacağınız şeyi atın.'' Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve firavunun gücüyle elbette bizden üstün geleceğiz dediler. Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler? Asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık, dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamak keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi. Sihirbazlar şöyle dediler, zararı yok mutlaka Rabbimize döneceğiz. Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Biz Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Dedi ki, bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bizi öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. Biz de Filavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrail oğullarını miras çıkıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları eyvah yakalandık dediler. Musa hayır Rabbim şüphesiz benimledir bana yol gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk. Bunda şüphesiz bir ibret vardı. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhamet. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi. Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da O bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin marislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da ''Tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?'' denilecek. Artık onlar ve o azgınlar ile iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler, ''Allah'a and olsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.'' Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyordu. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır. Çok merhametli olandır. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık Sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sana inanır mıyız? Nuh şöyle dedi, Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir? onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz, ben inananları kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh şöyle dedi, ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır çok merhametli olandır ad kavmi de peygamberleri yalanladı hani kardeşleri Hud'u onlara şöyle demişti Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin buna karşılık Sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu, Öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar hudu yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.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 alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, fınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayın, fesat çıkaran... Haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi. İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi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 Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Dediler ki, ey Lut işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut şöyle dedi. Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydi. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabb'in mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Ey ki halkı da peygamberleri yalanladı. Hani şu ayıp onlara şöyle demişti.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 İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler. Sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen hadi Gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. Onlar Şuayb'ı yalanladılar, derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler... Onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi, uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O, Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse, Sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, Mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairleri ise... Haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Neml Suresi Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de, çevresindekiler de, Kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa! Korkma! Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olarak kusursuz, ...bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar... ...fasık bir kavimdir. Niteki ayetlerimiz... ...kendilerine gerçeği gösterecek... ...biçimde gelince... ...bu apaçık bir sihirdir... ...dediler. Kendileri de bunların... ...hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde... ...sırf zalimliklerinden... ...ve büyüklük taslamalarından ötürü... ...onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak Andolsun, biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik onlar hamd bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler Süleyman Davut'a varis oldu ve ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi şüphesiz bu apaçık bir lütuftur, dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler.'' dedi. Süleyman, ''Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki, Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi, Hüt hüdü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Derken hüt hüt çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz, ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman Hüthüde şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın göreceğiz. Benim şu mektubumu götür onlara at. Sonra da yanlarından ayrıl ve ne soluca varacaklarına bak Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki ey ileri gelenler bana çok önemli bir mektup atıldı mektup Süleyman'dan gelmiştir o Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir ey ileri gelenler Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin, ne emredeceğini düşün. Krediçe Berkız şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni mal ile desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit,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 ''Senin tahtın böyle mi?'' denildi. O da ''Sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik.'' dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona ''Köşke gir'' denildi. Köşkü görünce onun zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür, dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Amdolsun biz, Allah'a kulluk edin diye uyarması için, Semut kavmine, kardeşleri Salih'i, peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih onlara, ''Ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dilesiniz ya. Onlar, sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık.'' dediler. Salih, ''Sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz.'' dedi. Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı. Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler. ''Mutlaka onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz.'' Sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık, biz kesinlikle doğru söyleyenleriz diyeceğiz. Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu. Biz onları ve kavimlerini yekün helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardı. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp Şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Azim olan Allah doğru söylüyor.